وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله تعالى حق عبادته اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد محترمين كادشلاريم Sizlere bugün arz edeceğim sohbet ki bu sohbet e, izinden sonrasına kadar en son sohbetim olacak inşallah. Mözu İslam'da el elbera vel velberâ mefhumunun anlaşılması konusunu bitirdikten sonra, velanın ve beranın, yani İslam'da dostluğun ve düşmanlığın, gerektirdiği en büyük unsurlardan birisi de, İslam'da hicret meselesi. Bunu, bunu takip eden, ikinci bölüm de, bu da, Müslüman'ın, gayrimüslimlerle, yani Müslüman olmayan topluluklarla alakası ve muamelesi. Biz bugün sadece hicret konusunu göreceğiz inşallah. Mözunun ikinci kısmını bilahare izinden sonraya bırakarak, bunu hicret konusunu Bugün bitirmeye çalışacağız Cenab-ı Hak Cümlemizden Yapılan dersin Anlaşılıp Güzel ittiba etme Kullarından Kulların zümresine ilhak eylesin Hicret dediğimiz zaman Manası intikal. Yani bir kimsenin bir beldeden diğer bir beldeye intikali. Bu umum manası. Gerek maddi gerek manevi. Hangi yönlü olursa olsun. Gerek ticari, gerekse çalışma, gerekse dini yüzünden bir beldeden diğer bir beldeye intikali. Bu da tabi iki beldeden kasıt. Yani küfür diyarından İslam diyarına intikalidir. Mözumuza geçmeden önce bileceğimiz iki husus vardır. Bu da İslam'da darl küfür ve darl İslam. Bu mefhumunun anlaşılması. Yani hangi diyar İslam diyarıdır ve hangi diyarda küfür diyarıdır. Bugün en fazla tartışılan müzdardan birisi de budur. Dar küfür dediğimiz zaman kafirlerin hükmettiği küfri kanunların, hükümlerin icra olunduğu edildiği kafirlerin nüfuzunun o beldede hakim olduğu diyardır. Nüfuzları hakim olduğu diyardır. Bu da iki çeşittir. Yani darul kuf, küfür diyarı iki çeşittir. Bir darul harp, bir de ikinci kısmı darus sulh. Bir harp halinde olmaları buna darul harp diyoruz, bir de sulh halinde olmaları buna da darus sulh diyoruz. Darus sulh Müslümanların kafirler arasında sukunet, <gülüyor> barış olan diyardır. Hükümler kafirlerin olup, olup aralarında Müslümanların da bulunduğu ülke, bulunduğu beldedir. Böylelikle küfür diyarını görmüş oluyoruz. Dar İslam veya İslam diyarı dediğimiz zaman Müslümanların hükmettiği veya İslami hükümlerin icra olunduğu ve ve nüfuzun Müslümanlara ait olduğu diyardır. Nüfuzun Müslümanlara ait olduğu diyardır. Veler ki Nüfus yönünden, kalabalık yönünden galibiyeti kafirler teşkil etse bile, hüküm Müslümanların oldu mu, nüfus onlara ait oldu mu, kafirlerin kalabalık teşkil etmesi bir şey ifade etmez. O İslam diyarıdır. Evet. evet. Önemli olan kanunların İslami kanunlar olması ve icra edilmesidir. Bu iki tarihi Şeyh Abdurrahman Bin Sa'di'nin fetvalarından alınmış. Sayfa 52 cüz cilt 1. Kur'an-ı Kerim'de hicreti emreden sünnette hicreti emreden deliller. Cenab-ı Hak bu mevzda şöyle buyuruyor. Kale Teala Estaizu Billah İnnellezine Tevffahumul Melaiketu Zalimi Enfusihim Evet, meleklerin canlarını aldığı zalim kimseler var ya burada zalim olmaları sebebi hicreti terk etmeleri yüzünden. Yani Ehli Mekke'yi kastediyor. Bedir'den önce Müslümanlar hicret ederken bunlar ne yaptılar? Hicret etmediler. Mekke'de kaldılar. İşte Mekke'den Medine'ye hicret etmemekle nefislerine zulmedip melekelerinin, melekelerin canlarını aldığı bu kimseler var ya, "Kalu <gülüyor> fima kuntum." Melekeler dediler ki: "Siz ne işteydiniz? Ne yapıyordunuz?" "Kalu kunna mustada'afina fil ard." Dediler ki: "Biz yeryüzünde aciz kalan insanlar olduk. Aciz kaldık. Evet. Yani hicret etmemi etme imkanı olmadı. Kalu Elem takun ardullah <gülüyor> vasi'atan fetuhaciru fiha. Melekeler dediler ki cevap olarak. Allah'ın yeryüzü geniş değil midi de ta ki o yerlere hicret edesiniz. Feulaik ma'wahum cehennem ve saet işte bunların yeri cehennemdir. Ve o cehennem de ne kötü yerdir. Evet. İllel mustada'fine min yer rical. Ve nisai vel vidan. Ancak erkeklerden gerek ihtiyar veya aciz kalmış kadınlardan ve çocuklardan. Hicret edememiş, aciz kalmış kimseler. لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً Yani onlardan, kafirlerden, müşriklerden takallus etmeye, kurtulmaya güçleri yetmemiş. وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا Aynı şekilde yol bulamamış. Bunlar müstesna. Fa ulaike asallahu an يَعْفُوَ anhum Umulur ki allah Teala bunları affeder. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا Muhakkak ki Cenab-ı Hak çok bağışlayıcı ve çok mahfret sahibidir. Bu ayet-i kerime Nisa suresinin 97.'den 99. ayet-i kerimesine kadardır. Evet, bu ayet-i kerime bize hicretin farziyetini anlatmaktadır. İslam e, kafir diyarından veya müşrik diyarından İslam diyarına. Ancırr ibn evet, Abdullah Nebi sallallahu aleyhi ve Evet, Abdullah'ın oğlu Cerir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize şöyle bir rivayet naklediyor. "Ana berî'un min kulli muslimin yuqîmu beyne aqril müşrikîn." Müşriklerin arasında ikame eden her Müslümandan ben beriyim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. ''Kalû ya Allah" Dediler ki, ''Ya Allah Resulü lime. Niye? Niye sen müşrikler arasında ikame eden her Müslümandan berisin? Bunun sebebi nedir acaba? ''Kal, la tetera'e nârahuma.'' Çünkü ikisinin ateşi birbirine benzemez. İkisinin ateşi, yani ocağı, tütü, tüttüğü yer birbirine benzemez. Yani... Birbirinin hükümleri, kanunları, nizamı aynı değildir. Evet. Bu rivayet Ebu Davud Tirmizi tahirc etmiş ve Şeyh Halibani de bu rivayeti tahsin etmiştir. An Samrat ibn Cundub an Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Men cami'al müşrike ve sekena ma'ahu fe innehu mithruhu bu rivayeti Semurat ibn-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim ki bir müşrikle bir olursa ve onunla beraber mesken kurarsa, yani oturursa, yerleşirse, muhakkak ki onun gibidir. Bu rivayeti Ebu Davud tahcit etmiş ve Şeyh Elbani de tahsin etmiştir. Burada bir müşrikle cima üç kısımda, üç surette olur. Birincisi, bir müşrik kadınla evlenmek suretiyle onunla kalmak. ikincisi bir müşriği kendine dost edinip onunla yaşamak. Yani bir müşrik erkeği kafiri dost edinip onunla beraber yaşamak. Evet. Üçüncüsü de bir müşrik kadının veya bir müşrik erkeğin Müslüman olduktan sonra müşrik kadınla veya müşrik Karı, yani erkekle, yani eşi eşiyle beraber kalması. Bu üç surette olur. Evet. İşte bunlardan bir tanesi buku bulursa, onunla yeleşirse muhakkak ki onun gibidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve An Muaviyete İbn-i Ebi Sufyan kal, Semirtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şunu işittim. Yekul diyordu ki la tenkatu'l hicretu hatta tenkatu't tevbe. Tevbe kesilinceye kadar. tövbe kapıları kapanıncaya kadar hicret kesilmez. Yani hicret devam eder kıyamete kadar baki'dir. Wa la tenkatu't tevbe hatta tad'a'ş şemsu min magribiha. Güneş güneş batığı yerden Doğuncaya kadar, baktığı yerden doğuncaya kadar da tövbe kapısı kapanmaz, tövbe kesilmez. Evet, bu rivayeti Ebu Davud, Sünnen'in de İmam Ahmet'te, de Darimi'de Darimi de tahcüt <gülüyor> etmişler ve bu rivayette sahiptir. <gülüyor> en son rivayetimizde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. La tusakinu elmüşrikin ve la tucami'uhum. Müşriklerle beraber mesken edinmeyiniz, yerleşmeyiniz, oturmayınız. Ve onlarla bir olmayınız. sakin sâkenahum ev câmeahum. Kim ki onlarla beraber mesken kurarsa veya onlarla beraber birleşirse, feleyse minnâ o kimse bizden değildir. Bu rivayeti hakim müstedreke e, tahcir etmiş. E, İmam-ı de bu rivayetin sıhhatına muvafakat etmiştir. Evet, böyle bir temihit girişten sonra, Hicretin manasına gelelim. Hicret lügat yönünde yönüyle terk, el mucafat ve terk. Terk etme, bir boşluğa dalma, ha? Manasındadır. İstilahi, yani dinimizde ki manası, şer'i manası ise el intikalu min diyar el küfr ve şirki ila diyar el -il İslam. Küfür ve şirk diyarından İslam diyarına intikaldır. Az önce küfür diyarının ne olduğunu yani dal kuf ve dal İslamı, dal had, dal suhu görmüş olduk. Evet, bunu bu tarifi Bari'nin birinci cildin on sayfasında bulabilirsiniz. Muhterem kardeşlerim, hicret iki çeşittir. Bir maddi ve cismani hicret var. Bu da intikal. Kişinin maddeten ve cismen intikal etmesi. Bu da e, hicretin her yönü tahakkü eder. Bunda. Bir de ikinci manası vardır ki aslında ilk hicretten önce yani maddi ve cismani hicretten önce bu ikinci hicret daha önemlidir. Önce bunu tahakkü ettirmek gerekiyor. Bu da hakiki ve manevi hicret. Ki ceset de buna tabidir. Yani önce bu hicret vuku bulursa arkadan ceset de buna tabi olur. Bu da bu da şöyle olur. Başkasının yani Allah'tan gayrı bütün efradın başkasının maddi hani maddenin her şeyin muhabbetinden ve kulluğundan Allah'ın muhabbet ve kulluğuna hicret. Başkasının korkusundan verecansınlar umidinden. Veya başkasına tevekkülden onunkine yani Allah'ınkine dönüşme. Ona intikali. Bu ki manevi hicrettir. <gülüyor> bu mevzuda yani bu manayı tehdit eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet vardır. an Abdullah ibn-i Amr Semih'tu sallallahu aleyhi ve selleme yekul El-Muhaciru men hecera Allahu anhu. Evet, muhacir yani hicret eden kimse, muhacir olan kimse Allah'ın nehyetmiş olduğu, yasakladığı, nasiyet saydığı şeyleri şeylerden hicret etme, terk etme. Onları bırakıp, onun mukabili olan Allah'ın <gülüyor> sevdiği şeylere, he? emirlere ne yapma? Dönme, hicret etme, dönüşme. Evet. Bu rivayeti Şeyhan, yani Bukhar ve Müslim ve Bu Davud. Takçir etmişlerdir. Peki aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Hicretin hikmeti, gayesi ve hedefi nedir? Bu hicret niye yapılmaktadır? Evet. İslam, izzet ve kuvvet dinidir. İslam dini, izzet ve kuvvet dinidir, şeref. Bir Müslümanın kafirlere zelil olmasını kabul etmez. Bir Müslümanın kafirlere zelil olmasını kabul etmez. Bir Müslüman onların aralarında e, kaldıkça ister istemez kendi kalbinde bir aşağılık, hislerinde aşağılık kompleksi doğar. Alçaklık doğar. Ve bu şekilde onlara dayanma durumuna düşer. Ve fitnelendirilebilir. Bu yüzden İslam dini hicreti farz kılmış... Gücü yeten bir Müslümanın onlar arasında kalmasına müsaade etmemiş bu gibi sebepler yüzünden. Ancak zaruretler, tabi müstesinalar gelecek sırasıyla inşallah mevzuları işliyoruz. Hicretin kısımları. Hicretin birkaç tane kısmı vardır. Birincisi, bu biliyoruz, dal harpten veya dal kufurdan İslam diyarına hicrettir. Bunun farziyeti İlk hicretten beri yani Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tutun Habeşistan hicretinden, Mekke'den, Medine hicretten ta kıyamete kadar bu hicret bakidir. Bu hicret bakidir. Az önceki rivayet buna delildir. Evet, tövbe kapsı kapanıncaya kadar hicret kapanmaz. Evet, ikincisi ise bitat beldesinden çıkmak, bitat olan bir beldeden çıkmak. Karamitaların zındıkların bulunduğu beldeden. قال <gülüyor> الإمام İmam Malik rahimehullah dedi ki: "Lâ yahillu en yakuma bi baladin suba Diyor ki: Sele-i saliyine söyüldüğü, tan ta edildiği, küfür bir beldede de bir kimsenin ikamet etmesi helal değildir. Bunu İbn al-Arabi, İbn al-Arabi değil, İbn al-Arabi, Ahkam al-Kuran tefsirinde yani birinci cildinin 484. sayfasında bunu nakletmiştir. Evet, bundan sebep yani onların bidatına aldanabilir, onlar gibi yani bidat edeni olabilir korkusuyla. Tabii. evet. Üç, haram galip olduğu, haramın galip olduğu beldeden çıkmak. Çünkü helalı talep etmek her Müslümana farkıdır. Düşünün bir beldede galibiyet haram. Yiyecek, içeceklerde, kazançta her şeyde haram hakim. Artık bir Müslüman orada o haramdan kurtulması maddeten mümkün olma durumu varsa bu defa ne yapar? Helalı talep etmek kastıyla başka bir memlekete gidebilir. Evet. Çünkü helal utara etmesi haraması farzdır. Ancak yaşadığı beldede kendi ihtiyaçlarını giderecek helal şeyler varsa, haramdan korunabiliyorsa bu defa bundan muaf olur. Ama öyle bir duruma düşer ki artık kendi ihtiyaçlarını haramlık yüzünden gideremez. Helal kalmaz. Galibiyet haramlar tarafı. Bu defa oradan intikal etmesi gerekir. Evet. Dört... Nefsine, bir Müslümanın nefsine yapılan eziyet yüzünden o yerden çıkması nedir? Gerekir. Müslümana eziyet ediliyor. Ha? Dövülüyor, hapse tıkanıyor, çeşitli eziyetler yapılıyor. Müslüman oradan çıkması, intikal etmesi gerekiyor. Bunu diyor, ilk olarak hani dinler tarihinde İbrahim Aleyhisselam, yapmıştır. Çünkü kavminden korkunca hani putlarını biliyorsunuz kırdı. Onların taptıklarının batılı olduğunu her şeyi anlattı. Onlardan beri olduğunu söyledi. Tabi kavminden korkunca, eziyet edeceklerinden korkunca dedi ki inni Rabbi, Ben Rabbime hicret ediyorum. Evet. Bu ayet-i kerime Ankebu suresinin cimni Altıncı ayet-i Diğer bir ayet-i ise İnni zâhibun ilâ rabbî seyehdîn. Ben Rabbime gideceğim. Gideceğim. Ve o bana yol gösterecektir. Evet. Bu ayet-i kerime Safar suresinin on ayet-i Bunu biliyorsunuz Musa aleyhisselam da yapmıştır. Kıpt askerlerden bir kıptığı öldürünce Firavun askerleri onu yakalamak için Hani e, haberini getiren salih bir hani kimse saraydan Fransa'ya gelip Musa bir tanesi çık buradan seni hani topluluk yani askerler öldürmek için çıktılar. Oradan ne yapıyor? Ayrılıyor ve kendisi medyene gidiyor. Medyende şu Aybalestelan bulduğu mektele gidiyor. Oradan göç ediyor. Evet beş nitekim sahabeler biliyorsunuz eziyet görmüşlerdi Mekke'de. Müslümanların zayıf olduğu zamanlarda. Bu tabi nefsi, nefsi yapılan eziyet. Beş, malına, Müslümanın malına veya namusuna, namus, ırzına, malına eziyet korkusu varsa oradan Müslüman. çıkabilir. Çünkü Müslümanın malı ve namusun hürmeti, ihtiramı, kanının veyahut ehlinin, kanının veyahut ehlinin yani hürmeti, haramlığı gibidir. O kadar değeri vardır yani. Müslüman nasıl kendisinin, yani kanı haramsa diğer Müslüman'a mal da aynı şekilde haramdır. Evet. Eziyet varsa yine intikal edebilir. Altı, zararlı bir beldede, yani o beldede hastalık varsa, hastalık korkusu, hastalık sardıysa o beldeyi, nezik olan, temiz olan bir beldeye çıkabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Arani'lere beldeleri e, zarar görünce, Oturmaz hale gelince, merç denilen yere çıkmalarına izin vermiştir. Peygamberimiz Sallallahu merç denilen yere çıkmalarına izin vermiştir. Ta ki belde, e, beldeleri düzelinceye kadar. Sıhri yönden düzelinceye kadar. Ancak, hadiste bir istisna gelmiştir. taun hastalı olan yerden çıkmak yasaklanmıştır. Oradan hile değil, orada kalacaksın. Çünkü o hastalık başka yere sirayet etmesin diye. Taun olan bir beldeye de girmek de yasaktır. O beldedekiler de o hastalık yüzünden yani o belden çıkamazlar dışarı. Tabi bu istisna edilmiştir. Bu rivayeti Bukhari ve Müslim'de görebilirsiniz yani bu istisna, Taun hastalığı yüzünden. Muhterem kardeşlerim şimdi asıl konumuza geçelim. Dar harpte veya dar kufurda ikame eden kimseler. İnsanlar üç kısımdır. Yani Müslümanlar üç kısımdır. Birinci kısım, bunlar kafirlerle ikame ediyor ve onlara rağbet ediyor, dost olarak onları seçiyor, dinlerinden razı oluyor ve onlar met ediyorsa Müslümanlara karşı o kafirlere yardımcı oluyorsa, bu defa bu şahıs otomatikman kafir olur. Yani İslam hükmü bu şahıs hakkında bu adam kafirdir. Kesinlikle. Bunda icma vardır. Ümmetin icma vardır bunda. Evet. İkinci kısım kısmı ise, mal, evlat veya memleket sevgisi yüzünden onlarla ikamet ederse yani de ikamet ederse düşün ki bir memlekete kafirler istila etmiş senin oturdun memleketi orada doğdun orada büyüdün her şeyin orada ama kafirler istila etmiş evet malın orada evladın ailen her şeyin orada fakat o memlekette dinini izhar edemiyorsa dinini yaşayamıyorsa izhardan kasıt eşten la ilahe illallah ve eşten Muhammed resulullah demek değil Namaz kılmak da yeterli değil. İzhar-ı alimler başka türlü anlamış. Dini izhar etmek, yani açıktan dini ilan etmek. Ben Müslümanım, ben dinimi istediğim gibi yaşayabilirim, siz kafirsiniz. Aramızda düşmanlık vardır, ta iman edinceye kadar. Bunu izhar etmesi lazım. Bunu yapamazsa, bu izhar yapamıyorsa, edemiyorsa, hicrete de gücü varsa, başka beldeye, İslam beldeye gücü varsa... Hidreti terk ettiği yüzünden, terk etmesi sebebiyle Allah'a ve Resulüne asi gelmiştir. Bu şekilde büyük bir günah işlemiştir. Ancak bu maksatla orada ikame eden, mal, evlat, memleket yüzünden tekfir edilmez. Fakat büyük günah işlemiş bir şahıstır. Evet. Yani nefsine zulmedenlerdendir. Bu mevzule alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir vakı olmuş. An Abdillah İbni Abbasin radiyallahu anhumâ enne unâsem minel müşrikin kanu enne unâsem minel muslimine kanim ma'al müşrikin yüksirûne sevâdel müşrikin. Evet. Bunu Abdullah İbni Abbas naklediyor. Müslümanlardan bir topluluk kafirlerle beraber idiler. Müşriklerle beraber idiler ve müşriklerin topluluğunu çoğaltıyordu. Müşriklerin topluluğunu, kalabalığı çoğaltıyordu onlarla beraber olunca. Ala ahdi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu er zamanında, tabi. Ya'ti sahmu evet, feyurma bihi, feyusibu ahaduhum, ahadahum feyaktuleh, ev yudrabu. فَيُقْتَلْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هَذ۪ي الْاَيَةِ Bir diyor, o ok gelir diyor, ve Müslümanlardan yani müşriklere beraber olan kimselerden bir tanesine, müşriklere kalan Müslümanların bir tanesine harpte isabet eder diyor. He? Atılır ve isabet eder. Ve böylelikle onlardan bir tanesi ölür. Ve da müşrikler ne yapar? Hainlik eder, onu öldürür. Vurur, boynunu keser ve ölür. İşte onlar hakkında allahu Teala şu ayet-i kerime indirdi. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هَذِ الْاَيَةِ اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَا۪يكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ Nefislerine zulmederek hicreti terk edenler. Yani Mekke'den, Medenici terk edenler. Bunlar var ya, meleklerini öldürdü kimseler. İşte onlara melekler dediler ki, siz ne işteydiniz, ne yapıyordunuz? Ha? Onlar dediler ki, biz işte aciz insanlardık. <mınaşıyor> Dediler ki, cevaben Allah'ın mülkü, saltanatı, yeryüzü geliş değil de oradan hicret edersiniz. Evet, böyle cevap verdiler. Allahu Teala, Tövbe Suresinin 24. ayet-i kerimesiyle zikrolunan 8 tane e, sınıf yüzünden olan özrü geçersiz saydı. Bunlar nedir? Baba, oğul, kardeş, karı, akraba, biriktirilen mal, zayi kork, olmasından korkulan ticaret, razı olunan mesken, bunlar yüzünden kişi, yani bunlar hicretine mani oluyorsa, gücü yettiği halde Allah onun bu özrünü kabul etmiyor. Yani Ayet-i kerimede biliyorsunuz, Kul inkâne âbâukum. Ey Rabbim onlara söyle, eğer babaların, o abnâ u kum veya Allah'ın, O i̇kvan veya kardeşleri, O azvâj u kum veya, veya aileri, O aşiret u kum hani aileniz veya akrabalarınız. Evet evet. Ondan sonra O aşiret u kum, O amal nüqtreftümü ha veya biriktirdiniz mallar, O ticaretun taşşona kesadha veya koktunu olmasından koktunu bir ticaret ve aut ve mesakin neha veya oturduğunuz evler razul oturduğunuz evler ahabbe ileyikum minallahi ve resulih ve cihadin fi sebilih Allah ve onun resulünden bu onun yolunda cihat etmekten size daha sevmeliyse bu bu sınıflar bu sayılan şeyler fetan bekleyiniz hatta yatiyallahu bi amri Allah azabını indirinceye kadar bekleyiniz Vallahi la yehdi'il qaume'l fasikîn. Allah fasık olan bir topluluğu hidayet etmez. Onun için Hiciyete gücü yettiği halde hicret etmezse Cenab-ı Hak onu fasıklardan saymış ve büyük günah işlemiştir. O şahıs Allah'a ve Resul Resulüne asi gelmiştir ki bulundukları belde muhterem kardeşleri Mekke beldesiydi. Allah'a en sevimli olan belde. Yani en muhabbet olunan belde. Ki bu o beldede kalmak o zamanlar özür sayılmıyor idiyse... Artık ondan gayri olan beldelere ne demeli? Evet. Üçüncü grup, yani darul harpte, darul kufurda, üçüncü grup insanlar, Müslümanlardan. Üçüncü grup. Kafirler arasında, kafirler arasında kalmalarında beis olmayan kimselerdir. Kafirler arasında, yani küfür beldesinde kalmalarında beis olmayan kimselerdir. Bunlar da iki sınıftır. Bunlar da iki sınıftır. Evet. Birinci sınıf, muhterem kardeşlerim, dinini aralarında izhar eder. Kendi dinini kafirler arasında izhar eder. Evet. Ve onların küfründe, küfür ehlinde kafirleden, müşriyeden eder. Adaletinin düşmanlığını onlara ortaya koyar. Evet. Onların batılda olduğunu, kendisinin hakta olduğunu onlara tasrih eder. Evet. Peygamberimiz sallallahu ilk zamanlar müşriklere okuduğu ayetlerden bir tanesi. Kul ey söyle. Ya eyyuhel kafirun. Ey kafirler toplu. La a'budu ma ta'budun. Sizin taptığınız şeylere ben tapmam. Ve la entum abidune ma siz Sizde benim taptığım Rabbe tatmıyorsunuz. Tapıcı değilsiniz. Ve la ena abidun ma abettum. Ben de sizin taptığınız ilahlarınıza tapıcı değilim kulluk edeceğim. Wala aytum ma Siz de benim ibadet ettiğim Rabb'ime ibadet ediyorsunuz. Lekum dinukum din. Dininiz sizin dininizdir, sizdedir. Ha? din benim dinde bana aittir. Ha? Yani siz benden berisiniz. ben de sizden beriyim. Böyle açık dini yaşayabiliyorsa, tasrih edebiliyorsa o zaman bunların <gülüyor> o beldeden başka bir beldeye başka bir beldeye e, hicret etmeleri e, gerekmez. Orada kalmalarında bir beis yoktur. Şayet e, bir yani İslam devleti kurulma durumulursa, hilafet durumulursa, biat meselesi o zaman gider. Yoksa orada, o durumda orada kalabilir. Madem dinini izhar edebiliyor. Evet rahatça. Yalnız dini izharı şartını koşmuşlar. Evet. İkinci sınıf ise mustadaaf olarak ikame eder. Mustaaf yani zafiyeti yüzünden. Bunlar da az önce ayet-i kerimede isnay edildiği gibi yani kafirlerden takallus etmeye gücü yetmiyor. Çıkma, kurtulma, evet yol bulma durumu yoksa aciz. Mesela ihtiyar, kadın, çocuk ve esir durumunda olan bir kimse. Onların esaretinde mahfuz kimse. Evet bunlar istisna edilmiştir. Ve bunlar bir ayet-i kerimede diyor ki Rabbilerine şöyle dua ediyorlar. يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجِنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ظَالِمْ اَهْلُهَا Ey Rabbimiz! Bizi ehli zalim olan bu köyden, bu memleketten bizi kurtar. Bizi buradan çıkar. وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُونْكَ وَلِيَّا Evet. Ve senin yanında, bize, senin yan katından bize bir... E, dost gönder ve ceallena milledunke nasir ve ceallemina milledunke ve ceallena milledunke veli ve ceallena milledunke nasiran. Evet, senin katından bize bir dost ve senin katından bize bir yardımcı gönder diye Cenab-ı Hakk'a dua ederler. Evet, bunlar müstadaaf. Tabii bu devirde müstadaaf insan çok az veya yok gibidir. Ancak belki daha önce Kafirlerin müstemlekesi altında kalmış, hani Rusya'da bazı Müslümanların durumu gibi aralarında mustadak insanlar olabilir, böyle. Yoksa bunlar bugün çok az durumundadır. Evet. Başka bir mesele var, bu da kafir diyarında veya dal harpte, ister darlı harpte olsun, ister dar usulte, ister bunlar darlı kufrun kısımlarıydı, bunu görmüştük. Diyarında ticari maksatla gitmeye gelince, ticaret maksadıyla gidiyor. Yani ticaret maksadıyla oraya gidiyor. Alimler demişlerdir ki, dini izhar edebilip kafirlerle dost olmazsa, kendinden eminse ve orada dini rahat yaşayabilip, dini izhar edebilecekse, izharı anlatmıştık. Sadece kelime şahit getirmesi veyahut namaz kılması yeterli değil. Onlara karşı adavetini, düşmanlığını ve onlardan beri olduğunu ilan edecek, tasvir edecek açık olarak. Evet. Ve onlarla dost kendisini edinmeyecek. Bu şekilde seferi, yani bu küfür diyarına, sigaret maksadıyla sefer yolculuğu caiz görmüşlerdir. Hatta bazı sahabelerden böyle hicret eden olmuş. İmam Mahmud'in Müsnedi'nde Aziz hakkında bir rivayet var kafir diyarına bu maksatla gitmiş. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı çıkmamıştır. Evet. Lakin aksine dinini izhar edemeyip onlarla dost olmak korkusu varsa yani onlar gibi olmak korkusu varsa bu defa kat'i surette İslam beldesinden oraya çıkması caiz değildir. Kat'i surette çıkması caiz değildir. Kafir beldeye, yani beldeye yolculuğun yasaklanması veya Kur'an'ın oraya götürmesi yasak hadisler bu şekilde bu manaya hamledilmiş olur. Alimler böyle hamlediyorlar. Yani şayet dini yaşamama, izhar edilme korkusu varsa bu defa kat'i surette gitmesi caizdir. Böylelikle bu hadis-i şerif üzerine intibak eder. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşman olan bir memlekete. Kur'an-ı Kerim'le yolcu yapmasını yasaklamıştır. O sefere yasaklamıştır. Böylelikle bu divayet bu şahsa intibak eder. Çalışma, iş maksadıyla hicret veya göç böyle bir diyara aynı hükme tabidir. Yani ticaret hükmüne aynen böyle bir hükme tabidir. Hitamı misk olsun diye sizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye bir nebze hicretinden bahsetmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz onun hicretinden önce Habeşistan'a hicret oldu ve ondan sonra Müslümanlar, sahabeler Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Osman İbni Affan'ın kafilesiyle, 63 kişi. Ve Medine'de, Mekke'de sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ali radıyallahu anh ve Esma bint Ebu Bekir. Bir de rivayetlerde, yani İbn Hişam'ın seritinde geldiği gibi, Hz. Bekir'in oğlu da yani Abdullah o da Mekke'de bulunuyordu. Tabi Mekke müşrikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona iman eden bir toplumun artık buradan göç edip başka bir yerde onlara karşı toplanıp birleşip harp açacaklarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir şey edecek edeceğinden bir devlet kuracağından korktukları yüzünden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onu Mekkeden dışarıya çıkmama, çıkarmama ve öldürme öldürmeye kasetmişlerdi. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden bir gece önce daha önce anlaştıkları bir vakitte. Devamlı istişare yaptıkları, yani Mekke'nin eşrafı, büyüklerinin, Kureyş'in istişare yaptıkları, büyüklerin toplandığı dar Nedve adı verilen yerde toplandılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin durumu hakkında konuştular. Artık tahammül edilmez hale geldiğini ve ona iman eden kimselerin çok olduğunu ve bunların ileride onlara büyük bir tehlike art edeceğini, bu gibi meseleleri konuştular. Bir aralık içeri insan suretinde iblis aleyhisselam'e içeriye girdi. Evet, bir şey suretinde içeriye girdi. İbn Hişam'ın suretinde bu şekilde naklediliyor ve kendisine soruldu, sen neredensin? Dedi ki ben Necdi Necitliyim dedi. Ve ondan sonra dedi isterseniz ben de sizin konuştuklarınız şeylere katılmak ve bu mevzda görüşümü belirtmek istiyorum. Onlar da tamam dediler. Sen de gel. Ve içeride aralarında çeşitli kararlar aldılar. Her aldıkları karara bu iblis şeytan hayır diyordu. Ancak en sonunda Ebu Hakem dedikleri Ebu Cehil'in almış olduğu Karar vardı, onu ikrar etti. O karar da şuydu. Her kabileden bir genç alın. Evet. Ve bu her gencin eline keskin bir kılınç verin. Ve böylelikle yarın geceleyin Muhammed yatağına gireceği zaman birdenbire üzerine varsınlar ve onu öldürsünler. Böylelikle kan bütün kabirlere dağılmış olacaktır. Abdümenaf oğulları bu defa bu kabirlere karşı gelemeyecektir. Hangisinden kan davası talep edecektir? Böylelikle şayet diyet isterlerse diyeti veririz. Böylelikle Muhammed'den kurtulmuş oluruz. Ebu Hakem'in yani Ebu Cehil'in vermiş olduğu karar veya görüş buydu. Ve bunu bu görüş ikrar edildi, kabul edildi. Her kabileden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dinine ve ashabına düşman olan her kabileden bir gencin eline keskin bir kılınç verildi. Ve o gece Cenab-ı Hak Cibril aleyhisselam'ı gönderdi. Dedi ki ya Rasulallah sen bu gece burada yatma. Yani bu yerinde burada yatmayacaksın. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylelikle orada yatmadı ve yerine Hazreti Ali radıyallahu anh yatırdı. Kendisine burada yani kazağın burada hırkasını yatırken üzerine aldığı hırkasını ona verdi ve sen burada yat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de orada bulunuyordu fakat yatılı değildi. Tam o sıra geldiler yanlarında Ebu Cehil de vardı. Lakin gençler de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye gelen gençler bulunuyordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar tam girme sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yasin suresini Yasin vel Kur'anil Hakim ayetinden Ve min beyni eddi eğdihim sedden ve min kalfihim sedden fe akşeynahum fahum la ibsirun ayetini okudu. Ve üzerlerine aldığı toprağı onlar üzerine attı. Ve her attığı, attığı o toprak her müşriğin başında yer etti. O an tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göremediler. Cenab-ı Hak onlara göstermedi çünkü bu ayet kerime okudu. Ve Cenab-ı Hakk'ın tasdikiyle. Ve min beyni eydihim. Sedden. Onlar arasına önlerine bir sed çektik. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا Arkalarına biz seçirttık. فَاَخْشَيْنَاهُمْ <gülüyor> Onların gözlerini kapattık. Göremediler. فَهُمْ <gülüyor> لَا Göremez oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarından çıktı geçti. Ve tabi içeriye girmeden önce baktılar ki hepsinin üzerinde toprak var. Başlarında toprak Nereye kayboldu diye şaşırdılar. Göremediler. O, oradan arkadan yani ileride olan şahıslar diler ki siz Muhammed'i mi arıyorsunuz? Muhammed çoktan gitti buradan. Bir de içeriye girtiler baktılar ki Ali radıyallahu anh'a yatakta yatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bu defa daha sonra Övbek radıyallahu anh'ın evine geldi. Tabi Övbek-i Sıddık radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hicretten sonra Müslümanların Mekke'den Medine hicretinden sonra kendisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hicret izni istiyordu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona er isteyişine diyordu ki umulur ki Allah sana yanına bir dost gönderir. Onunla beraber hicret edersin. Ve bu söz onun kalbini yer etmişti. O da onunla beraber olmak istiyordu bu hicrette. Ve kendisi bu sebeple iki tane deve satın almıştı. Bunları saklıyordu. Bir tanesini kendisine, bir tanesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Rivayette. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, o gün diyor yani hiç gelmediği bir saatte geldi. Ve dedi ki, içeriye girdi. Ya Bebekr, Allah bana Hicret etme müsaadesini verdi. Ve bu defa Öğbe Kırsızlık radıyallahu anh, dedi ki Es-sohbetü ya Resulallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de es dedi. Sohbetlik mi ya Resulallah? Yani dostluk mu arıyorsun? Yani beraber, beraberlik mi? Beraber hicret etmemizi mi? Evet. Yani Es-sohbet. Beraber, sahiplilik Diyor ki Hz. Ali radıyallahu an o gün diyor bir insanın diyor ferahlığından diyor ağlayacağını ben şimdiye kadar diyor artık. Yani hiç düşünemiyordum diyor. Ferahlıktan diyor ağlama geldi. Ferahlıktan Öbe kıddı radıyallahu an ağlama geldi. Bu defa Abdullah Arkat denilen bir dallal Tular, bunu kiraladılar. Oradan Azzebük radıyallahu anh evinin arkasından ayrıldılar, gittiler. Daha önce oğluna dedi ki Abdallah sen biz Seur mağarasına gidiyoruz. Bir iki üç gün orada kalacağız. Sen bak insanlar ne diyorlar sen bize haber getirirsin. Ve bu dellal beraber Tevr mağarasına gittiler. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç gün orada kaldı biliyorsunuz. Ve Esma anlatıyor, diyor ki ben onlara yemek götürüp getiriyordum diyor. Onlara yemek götürüp taşıyordum diyor gizli olarak. Abdullah ise kendisi haber haber topluyordu ve onlara haber götürüyordu. Haber şu kim Muhammedi bulursa ve onu diri veya ölü olarak getirirse bin tane deve o ödül olarak kendisine verecektir. Bin tane deve. Evet. Yüz deve Afkan, yüz tane deve kendisine hediye olarak ödül olarak verecektir. Yüz deve. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada üç gün kalmış ve ondan sonra dellalla delilla yani delillerle rehberle beraber oradan Medine'ye hicret etmişlerdi. Tabi yolda giderken bu ödüle sahip olmak için Surakatü'nü Malik adında birisi Mekkelinden yola çıkıyor atıyla beraber, atıyla beraber yola çıkıyor. Ve onları onlara ulaşıyor. Onları ileride görüyor. Lakin onlara her ulaşmak istediğinde atının ayakları yere batıyordu. Ve kendisi iniyor ayaklarını çıkarıyordu atın. Çıkartmaya uğraşıyordu. Piniyordu. Yeniden gidiyordu. Bir daha at yeniden ayakları batıyordu toprağa. Böyle iki yüz defa bu tekrar etti. Ondan sonra Onların arkasında bir duhan. Yani bir duman gördü. Ve anladı ki onlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kendisi arasında onlara ulaşmasına mani olan bir kuvvet vardı. Bir güç. Ve arkadan onların peşini bırakmayacağım dedi. Yani kastı artık tamamen değişti. Kastı tamamen değişti. Ve yanlarına Varınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e, bir yazı, kendisine bir yazı yazmasında, hususi kendisine bir yazı, bir şey yazılmasını talep etti. Ebu istişare etti. Ebu Bekir radıyallahu anh, e, ona yazı verdi. Ve kendisi Mekke'ye döndü. İslam'ını ancak Mekke fethinde izhar etti. Evet. Mekkelilerin kalkıp, Mekke müşriklerin, Maraya gelip hani orada bir e, kuşun yuva yapması, örümceğin ağ yapma, ar yapma, ar, örümceğin a, a yapması bunlar bu rivayetler tabi sahih olan rivayetler değildir. Bunu daha önce e, duymuşsunuzdur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan yani Mekke'den yani Savr mağarasından böylelikle hicret eder Ebuker diye Allah'ın yanına e, hizmetinde almıştı. Böylelikle üç kişilerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekr ve yanındaki iki İki rahile. Şu an biliyorsunuz hacca gidenler bilir. Tarık-ı Hicre hicret diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yoldan gitti ve ilk olarak Kuba'ya geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk olarak gelişini uzaktan gelişini bir Yahudi gördü. Medineli Yahudilerden işte cezdiniz yani sahibiniz geliyor dedi. Ve böylelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözyaşlarıyla Müslümanlar, sahabeler karşılamış oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti böyle oldu. Hicreti miladi 622 senesinde 622 senesinde ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicreti Müslümanların e, takvimi olarak ilk taksimi sayıldı. Ki buna hicri takvim diyoruz. <gülüyor> Rabi'l-Evvel e, ayının 12. aşırı on 12. E, hicret günleri vuku buldu. Tabi bu takvim diğer takvimler arasında 6 asırlık bir fark gözetiyor. Bugün benim ben o kanaatteyim ki kafirlerin bize diğer taksimi kullandırmaları veya onu bugün kullanmamız bize bunu sevdirmeleri veya ona tebli edilmesi sırf bu hicreti unutma maksadı müslümanların zihinden bunu tamamen silme maksadı yatıyor çünkü o hicretin hani İslam İslam tarihinde büyük bir değeri büyük bir değeri vardır. Hicretten maksat o hicret bir İslam devletine doğru gittiğinden dolayı evet adımını attığından dolayı Müslümanların zihninden bunu unutturma kaldırma maksadıyla bu işte gazül fikri hareketlerinin bir tanesi yani fikri programda hareketlerinin bir tanesi Müslümanların zihninden bu taksimi silip Hristiyanların kurmuş olduğu taksimi kullanma ki bu bugün bunu kullanıyoruz. Ben şu an birinize sorsam hangi aydayız hicri olarak çoğunuz bilmez. Hangi gün bilmez. Niye? Çünkü artık sizin faktiniz olmaktan çıkmış. Fakat şu an Haziran ayında olduğunu çok iyi biliyorsunuz. 1990 senesinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Lakin hicri hangi senesinde olduğumuzu kaçımız biliyor? Evet. Mözüyle pek mütarlık değil ama hicri e, taksimin biliyorsunuz aynen ayları vardır. Diğer taksimin ayları gibi 12 tanedir. Bunları zihinde sun diye söyleyeyim zihninizde. Birincisi Muharrem, ikincisi Safer, Rabbiul evvel cemaad Cemaad-i'l-Evvel, Rabi'l-Evvel, Rabi'l-Sani, ikinci Rabi'ye. Cemaad-i'l-Evvel, cemaad ahir Altıncı ay. Recep, yedinci ay. Şeban, sekizinci ay. Ramazan, dokuzuncu ay. Şevval, onuncu ay. Zilka'de, onbirinci ay. Zilhicce, onikinci ay. Haç olan ayı. Ve bu aylar of, kilale göre hani kilale göre hesap görmektedir. Ve her sene on gün ileri gitmektedir. Her sene on gün ileri gitmekte. Toptan günleri 355 senedir 29 ile 30 arası ayın bitimi olur ve bütün yani mesela oruç tutacağımız zaman bütün senenin her gün orucu ancak 35 senede tamamlanır 35 senede devran eder çünkü 355 gün her 10 gün her sene ile gittiğinde ancak bunu 35 senede tamamlar evet Hicretle alakası, taksimle alakası olduğu için bunu arz ettim. Hicret takvimde hicretle alakası olduğu için taksimden takvimden bahsettim. Hicret mevzusu ile, alakası, e, mevzusu, mevzusu ile sorularınız veya onunla alakalı söyleyeceğiniz şeyler varsa e, sorabilir veya söyleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için Allah size razı olsun. Dersimizin e, ikinci bölümü ki inşallah bunu ileride yapacağız. Müslümanların gari müsimlerle arasındaki muamele ve alaka ne dereceye kadar meşrudur evet